Günaydın. Değişim rüzgarları herkes için önemli meselelerin yanı sıra bazılarımız için önemli olan ve yaşamlarımızda fark yaratacak değişimler içinde esiyor. Değişim için yelken açmak için, yelken okuluna gitmek gerekmiyor tekne almakta. Bugün siz de herkes gibi değişim için yola çıkabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda kadın cinayetlerini durduracağız platformunun sesi olmaya çalışan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 Ve bunun üzerine öldürülüyor. Hem de göz göre göre diyen Melis Alpan hemen her gün ülkenin dört bir yanından kadın cinayeti haberi aldığımızı söylüyor. Kocasından kaçıp ailesine bile sığınamayan kadınların polise adalete koştuğunu, adaletsizliğinse işte tam bu noktada başladığını söylüyor. Kadın şanslıysa koca birkaç saatliğine gözaltına alınıyor. Fakat polis kocandır yapar evine dön bacım tekniğiyle veya en fazla ölürsün yorumuyla kaderiyle baş başa bırakıyor. Koruma talebi kabul edilen kadınlar ise korumanın masraflarını karşılamak zorunda bırakıldığı için koruma hizmetinden faydalanamıyormuş. Koruma isteyen kadın korumanın o günkü yemeyesinin yol ve yemek masrafını karşılamak zorundaymış. Hal böyle olunca serbest bırakılan koca ilk fırsatta birkaç gün önce can hayliyle polise başvuran kadını birkaç günlük gecikmeyle yine öldürüyor ve amacına ulaşmış oluyor. Bundan sonrası da içler acısı bu kez karısını dövdüğü, işkence ettiği için değil... Öldürdüğü için hakim karşısına çıkan katil koca ya iyi halden ya da ağır tahrik indiriminden ya da denetimli serbestlik kanunundan yararlanıyor ve bu süre sonra hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak bir cinayet basında geniş yer bulur. Kamuoyunun tepkisini alırsa hakim indirime gidebiliyormuş. Menis Alpan tam burada soruyor. Peki kadın cinayetleri hakimlerin ve savcıların insiyatifine bırakılacak konu mu?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 Bu yalnızca kadınların meselesi değil, kadın cinayetine dur demek için kadın olmak da gerekmez. Feminist olmak da insan olmak yeterli artar bile. Hep beraber haklarımızı koruyarak yasalar için sesimizi duyuracak ve kadın cinayetlerini durduracağız diyerek seslenen gazeteci yazar Melis Alpan'ın Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ile beraber başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi almak için kampanyanın diğer taleplerini de inceleyebilirsiniz. Change.org.taksim Kadın Cinayetleri adresinde. Geçtiğimiz haftalarda size buradan duyurduğumuz tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu hakkında önemli bir kampanya vardı. Kampanyayı başlatan dağcılık arama ve kurtarma ile yazdığı kitaplarla tanınan Nasuh Mahruki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na yönelik başlatılan kampanyanın kanunun meclis gündeminden çekilmesini talep ediyor. Kampanyanın arkasında en büyük güç olan Tabiat Kanunu izleme girişimi geçtiğimiz günlerde desteğini aldığı örgüt sayısıyla beraber 106 kişiye ulaştı ve daha pek çok sivil toplum kuruluşunun da katılması bekleniyor. Sevgili dostum, değerli yurttaşım diyerek söze giren Nasuh Mahruki hayatını insan hayatı kurtarmaya adamış, ülkesini her şeyden çok seven ve yaşamı en kutsal hediye kabul eden biri olduğunu hissediyor.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 ...bir şekilde önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alacağını duyuruyor. Kampanya Cuma günü ivme kazanmış ve Twitter'da çokça paylaşılarak yayılmıştı. Bunda elbette Twitter eylem çağrısı yapan Nasuh Marukun'un büyük payı var. Teşekkürler. Senin sayende tabiatı ve biyolojik çeşitliği koruma kanununun... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminden geri çekilmesini büyüyen destekle mümkün olacağını düşünüyorum. Kim bilir sen bu maili okurken kaç kişi olacağız... Bugün senin desteğinle kampanyayı Twitter'da gündeme taşıyacağız. Sesimizi duymayan kalmayacak. Hemen şimdi buraya tıkla. Kampanya Twitter'da paylaş ve tabiat kanununun gündeme oturmasını sağla. Kampanyanın ana destekçisi tabiat kanunu izleme girişimine oluşan sivil toplum kuruluşuyla beraber yapacağımız bu Twitter eylemine katılımın doğa ve gelecek için önemli. Paylaşmak ve bir araya gelmek pek çok şeyi değiştirebilir. Dünü değiştiremeyiz ama yarını korumak bizim elimizde. Harekete geçmeliyiz, hep birlikte ve hemen şimdi yoksa hepimiz için çok geç olacak diyerek seslenen Nasuh Mahruki kampanyanın yayılımı için büyük bir adım atmış oldu. Kampanyanın Twitter ve Facebook eyleminin üzerinden bir hafta geçti ve bu sürede toplanan imzalar 40 bine ulaştı. Yol geçecek, maden aranacak diye bir milli parkın, bir yaban hayatı koruma sahasının daha inşaat alanına ulaştı.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 Hatta işin önde gelen uzmanlarına dahi danışılmayacak. sivil toplum yine her şeyden uzak tutulacak ve ülkemiz rantı merkeze alan bir anlayışla yine talan edilecek diyerek niyetini ve korkusunu dile getiriyor Nasuh Mahruki. Zaten sivil toplum kuruluşları da aynı şeyi söylüyorlar ve her hafta bir sonraki haftaya ertelenen taslak ümit ediyoruz artık tamamen gündemden çekilecek. İşte bu açıdan siz de kampanyaya 40.000 kişiye destek vermek isterseniz bilgileri change.org/taksim tabiat kanunu adresinde bulabilirsiniz. Kadının ve Narın gezegenikliğimizin, güzel doğamızın, tabiatımızın baskı altına alınmadığı güzel bir gelecek için esenlikler.